Maide Suresi Medine'de nazil olmuş olup 120 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ya eyyühellezine amenü Evfü bil ukub.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 Şu kadar var ki, ihram halindeyken de av avlamak helal değildir. Allah, dilediği şekilde hükmeder. يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللّٰهِ لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شمآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا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 حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَلِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ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 Kim günaha meyletmeksizin açlıktan bunalıp çaresiz kalırsa haram olan etlerden yiyebilir. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir. Affı ve merhameti boldur. Yeselunuke ma da uhl lehum kul uhl lekum ataybatu ve ma allemtum min el cevarih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 119. وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين 110. وإن كنتم جنبا فاتطهروا 111. وإن كنتم مرضى أو على سفر 112. أو جاء أحد منكم من الغائط أو جاء أحد من الغائط أو لا نستننساء فلم فلم تجدوا ما أنفتم صعيدا طيبا فتيمم صعيدا طيبا ثم سحوب وجوهكم وأيديكم من ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم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 Allah iman edip, makbul ve güzel işler yapanları affedip, kendilerine büyük mükafat vermeyi vaat etmiştir. <gülüyor> Kafir olup, ayetlerimizi yalan sayanlar ise cehennemliktirler. Ya أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ هَمَّ قَوْمٌ اَنْ يَبْسُطُوا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ اَيْدِيَهُمْ Ey iman edenler! Allah'ın size olan şu nimetini hatırlayın.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 وقال الله إني معكم لأن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأمنتم برسولي وعززتمهم وأقرت من الله قرضا حسنا وأقرت من الله قرضا حسنا عنكم سيئاتكم ولئو دخلنكم تجري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 يُحَرِّفُونَ الْكَرِمَ عَنَّ مَوَضِعِهِ وَنَسُوحَ الظَّمِّ مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَعْفُ عَنْهُمْ İşte o Yahudileri,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 Allah, onunla rızasını izleyenleri selamet yollarına iletir. Onları izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarır ve onları dosdoğru yola iletir. Laqad كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا ان الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ان اراد أن يهلك المسيح مريم وأمه ومن في الارض جميعا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 119. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بدنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء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 her şeyi beyan etmek üzere geldi. Allah, her şeye hakkıyla kadirdir. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِصَوْمِهِ يَا قَوْمِ اِذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَعْلَ ف۪يكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعْلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ اَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ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 duvara Ey kavmim. Haydi Allah'ın size nasip ettiği kutsal ülkeye girin. Sakın geri dönüp kaçmayın, yoksa hüsran'a düşerek perişan olursunuz. قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين واننا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فان يخرجوا منها فان داخلون يا موسى dediler Orada zorba ve güçlü bir millet var. Onlar oradan çıkmadıkça biz asla giremeyiz. Eğer çıkarlarsa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 اِنِّي Ben isterim ki sen kendi günahınla beraber benim günahımı da yüklenesin de cehennemliklerden olasın. Zalimlerin cezası işte budur.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 اَوْ <Sing> فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا اَحْيَنَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ İşte bundan dolayı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 اِلَّا <gülüyor> Ancak kendilerini ele geçirmenizden önce tövbe edenler, bu hükmün dışındadır. Biliniz ki Allah gafurdur, rahimdir. Affı ve merhameti boldur. اَلَّا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 halini ve işini düzeltirse Allah tövbesini kabul eder çünkü Allah gafurdur rahimdir affı ve merhameti boldur E lem ta'lem en Allahu lahu mulku's semawati ve'l ard yueddibu men yasha'u veyaghfiru men yasha'u vallahu ala kulli şey'in Bilmez misin ki göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'a aittir. Dilediğini cezalandırır, dilediğini affeder. Çünkü Allah her şeye kadirdir. Ya eyyuham Resulü la yehzun kellezine yusari'unekil kufri minel lezine kalu, minel lezine kalu amen. بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوا يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا Olmayacak. يُرِدِ Allah'ın izniyle, Allah'ın تَمْلِكَ لَهُ مِنَ Allah'ın شَيْئًا Allah'ın izniyle, لَمْ يُرِدِ Allah'ın izniyle, يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا izniyle, وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ izniyle, عَظِيمٌ izniyle, Peygamber! Kalpleri iman etmediği halde ağızlarıyla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 فَإِن جَاءُوكَ بَيْنَهُمْ عَنْهُمْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا حَكَمْتَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ Yalan dinlemeye çok meraklı, haram yemiye pek düşkündürler. Sana gelirlerse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 إنا أنزلت التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبئون الذين أسلموا للذين هادوا والرذانيون والأحبار بمستحفظ من كتاب الله بمستحفظ من كتاب الله وكانوا عليه شهداء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 kim Allah'ın indirdiği ahkam ile hükmetmezse işte onlar tam kâfirdirler. Va <gülüyor> katadna aleyhim fîha en-nefsü bin-nefsi vel-'aynu bil-'ayni vel-anfu bil-anfi vel-anfu bil bil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 Ve dedik ki Ehli İncil de Allah'ın o kitapta indirdiğiyle hükmetsin. Kim Allah'ın indirdiği ahkâm ile hükmetmezse işte onlar tam fasıktırlar. Ve bil ve fahkum beynehüm bimâ ان ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شذعه ومنها جاء ولو شاء الله لجعلكم امه واحدة ولكن ولكن ليبلوكم فيما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 ولا تتبع أههم واحذرهم أي يفتنوك عن بعض ما أزل الله إليك فإن تولوا فعلم أن ما يريد الله أي يصيبه ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون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 يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض 110. ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين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 İçlerinde gizledikleri bu nifaktan dolayı pişman olurlar. Onların iç yüzlerini ancak o zaman keşfeden müminler de birbirlerine,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 سوف ياتي الله بقوم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ادله على المؤمنين عزته على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائ ذلك فضل الله ياتيه من يشاء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 inne <gülüyor> kim Allah'ı resulünü ve iman edenleri dost edinirse bilsin ki bunların teşkil ettiği Allah tarafı mutlaka Galip gelecektir yamen <gülüyor>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 قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله ملعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل ديكي.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 Bunların yaptıkları da ayrıca bir çirkin. Ve, Yehudu ya Dallahi mglulah, gultet <gülüyor> aydihim bima qalou, bel ydahum ablusuqtan yunfuk kifaye şah, ve l minhum ma. من ربك طغيانا وكفرا والقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين يهودنا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 Eğer bunu yapmazsan, risalet vazifesini yapmamış olursun. Allah seni zarar vermek isteyenlerin şerlerinden koruyacaktır. Allah kâfirleri emellerine kavuşturmaz. Oy ya ahle el Kitâb lâstum ʿala shayin hatta tûkim el Tawrat wal-Injil <Sessizlik> hatta tûkim el Tawrat wal-Injil ma De ki, ey ehli kitap, siz Tevrat'ı, İncil'i ve Rabbinizden size indirilen Kur'an'ı takbik etmedikçe,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 Ondan af dilemeyecekler mi? Allah gafurdur, rahimdir. Affı ve merhameti boldur. Mel Mesihü ibnü Meryem'e illa Resulun Qad khalat min kablihir Rusulü ve ummuhu Siddikah Kana ye'kulâni الطağâm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 hem de Meryemoğlu İsa'nın lisanı ile lanetlendiler. Bunun sebebi onların isyan etmeleri ve taşkınlık edip hadi aşmalarıydı. Onlar kötülük yaptıkları zaman birbirlerini kötülükten vazgeçirmeye çalışmazlardı.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 en şiddetlilerinin, Yahudiler ile müşrikler olduğunu görürsün. Mü'minlere sevgi bakımından, en çok yakınlık duyanların ise, Biz nasarayız, Hıristiyanız diyenler olduğunu görürsün. Bunun sebebi, onlar arasında bilgin keşişlerin ve dünyayı terk etmiş rahiplerin bulunması ve onların kibirlenmemeleridir. بسم الله الرحمن الرحيم 112. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشهيدين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 والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك sapıp ayetlerimizi yalan sayanlara gelince onlar da alevli cehennemi boylayacaklardır Ya eyhellezine amenu la tahrimu tayyibati ma ahalla Allahu lehum ve la ta'tadu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 Allah'ın size rızık olmak üzere yarattığı şeylerden helal ve temiz olarak yiyin. Kendisine iman ettiğiniz Allah'a karşı gelmekten sakının. 119. فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة 110. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام 111. ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم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 Fal okları, şeytana ait murdar işlerden başka bir şey değildir. Bunlardan geri durun ki felah bulasınız. Inna ma yuridu şeytanu ayyuq ibeynekumul gada wa taal bagdaa fil qamr wal meysir, wa yasadsuman dikkri Allahi wa anis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 الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمًا وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ دَوَاةٌ قم هدي يبالغ طعام مساكين او عد ذلك صياما ليدوق وبال امره عف الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز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 Allah ya'lem ma ve ma ve kulli Allah Kabe'yi o hürmete layık mabedi insanların din ve dünya hayatları için bir nizam vesilesi kılmıştır. O hürmetli ayı da, Kâbe'ye gönderilen gerdanlıksız veya gerdanlıklı kurbanlıkları da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 Bilin ki Allah'ın cezası şiddetlidir. Ama aynı zamanda O, gafurdur, rahimdir. Affı ve merhameti boldur. Peygambere düşen sorumluluk, yalnızca tebliğ etmektir.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 Ma jal Allah min bahire ve saibete ve ucelete ve hamil ve, fakat fakat neleri kafirler yifteron Allah'ı kabdettirir ve onlardan daha fazlası anlayamazlar. Allah ne bahire ne sahib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 حين الوصية اثنان دوا أَوْ منكم أو آخران من غيركم أو آخران مِنْ غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت 113. تحبسوا لهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا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 Yoksa biz kesinlikle günahkar oluruz diye Allah'a yemin ettirirsiniz. فَاِنْ عُتِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَ اسْتَحَقَّ اِفْمَا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذ۪ينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْاَوْلَيَانِ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 Zira gayıplara vakıf olan, yalnız sensin, diyecekler. İz ya İsebne Marya, medkür ni'metî alayke ve alâ vâlidetike, İz eyyettüke bir ruhil kudüs, İz eyyettüke bir fil ve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 وَإِذْ كَفَفْتُ عَنْكَ فَقَالَ كَفَرُوا مِنْهُمْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ Allah o gün buyuracak ki İsa hem senin hem annenin üzerinizdeki nimetimi iyi düşün düşün ki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 Hakk'a teslim olduğumuza şahit ol demişlerdi. اِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّنَ يَا عِيْسَ بِنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ اَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَا اِدَةً مِنَ Bir vakitte havariler, Ey Meryem oğlu İsa, Rabbin bize gökten bir sofra indirebilir mi? dediler. O da, eğer mü'min iseniz, Allah'tan korkun da edebi aşmayın, diye cevap verdi. قَالُونُ رِيدُ أَنَّ أَكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَا أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ biz dediler istiyoruz ki ondan yiyelim gönlümüz rahatlasın senin bize doğru söylediğini bilelim ve ona şahitlik edenlerden olalım. anzil <gülüyor> ve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 Fakat bundan sonra her kim nankörlük edip kâfir olursa onu dünyada hiç kimseye yapmayacağım derecede cezalandırırım. Ve iz Allahu ya İsa ibnu Meryem ente qultel linâsi ittahidûni ve ummî ilâheîne min dûnillâh. Qâle subhâneke mâ yekûlü lî en ekûle mâ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 Tam hüküm ve hikmet sahibi ancak sensin. Qalallahu hâdâ yevmû yenfe'u sâdiqînâ sîdkûhûn. Lehum cennâtun tecrî min tehtihel enhâr. Tecrî min tehtihel enhâr kâlidînâ fîhâ